Ağuzzu bilya him ne şeytanır rejimizm ve nestayinuhu ve nestafiro ve nazu bilya himin şurur enfusuna ve min seyyata malına. Men yehdihi Allahu falamuzillale ve men yudlil falahadiyle. Ve eşhedu anla ilahe illallah wahtehu la shirkela ve eşhedu anna muhammedan abduhu ve rasuluh ema bat. Fi inna istiqal hadisi iktabullah ve khair al hadi hadi sallallahu alaihi wasallam ve, ve şer al umur mu'tassatı ha ve kulla mu'tassatim bid'ah ve kulla bid'atim zalaale ve kulla zalaaletin filnar. Sayet tefsir dersimizde Hayat suresinin 17. ayetinde kalmıştık Allah Azze ve Celle mealeş şöyle buyuruyor: İman edenler, Yahudiler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve ortak koşanlara gelince, muhakkak ki Allah Bunlar arasında kıyamet gününde hükmünü verir. Çünkü Allah her şeye şahittir. Katâd-ı de dedi ki, Sabi'iler meleklere ibadet eden, kıbleye doğru namaz kılıp zebur okuyan bir topluluktur. Necusiler güneşe, aya ve ateşe tapan bir topluluktur. Müşrikler ise putlara taparlar. Allah Teala bunlar arasında kıyamet gününde hükmünü verecektir. Dinler altı tanedir. Beşi şeytanın, birisi ise Allah'ındır.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 Azabı hak eden insanların çoğundan kasıt ise kafirlerdir. Bunlar da kendileri istemese de gölgeleri Allah'a secde eder. Ebu Laliye dedi ki gökte hiçbir yıldız, güneş ve ay yoktur ki battığı zaman Allah için secdeye kapanmaz. Sonra kendisine izin verilince kadar secdeden ayrılmaz. Doğacağı yere dönünce kadar sağ tarafında durur yerini alır. İbni Amr radıyallahu anh, güneş doğar ama Ademoğullarının günahları onu geri çevirir. Nihayet batma vakti gelip batınca selam verip secdeye kapanır ve izin ister. Ona izin verilir. En sonunda bir gün gelir ki batıp da selam vererek secdeye kapandığı ve izin talep ettiği zaman ona izin verilmez. O zaman güneş der ki yol uzaktır bana izin verilmezse ben ulaşamam. Allah dilediği kadar onu tutar sonra ona battığın yerden geri dön denilir. Bunu Ahmet bin Hanbel Hakim İbni Biyatim, Tefsirinde Rezak ve yine Musannefinde Rezak, Nuaym bin Hammad El-Fiten'de, Ebu Şeyh El-Azame'de, Ebu Amreddani Sünel-Üvar'de, Fil-Fiten'de rivayet etmişlerdir sayildi gayri bir isnatla. Ebu Zer radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdu. Bu güneş nereye gider biliyor musunuz? Sahabeler Allah ve Resulü bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O arşın altındaki karargahına varıncaya kadar gider ve orada secdeye kapanır. Kendisine kalk, geldiğin yere dön denince kadar o halde kalır. Bunun üzerine geri döner ve sabahleyin doğduğu yerden tekrar doğar. Sonra yine arşın altındaki karargahına varınca kadar akıp gider ve yine secdeye kapanır. Kendisine kalk, geldiğin yere dön denince kadar o halde kalır. Ve tekrar dönerek sabahleyin doğduğu yerden doğar. Daha sonra artık insanlar onun hiçbir halini yadırgamaz olarak... Arşın altındaki o karargâhına varıncaya kadar akıp gider. Nihayet kendisine kalk. Yarın sabah battığın yerden doğu denilir. O da battığı yerden doğar. Bu ne zaman olacak biliyor musunuz? Bu daha önce iman etmeyen yahut da bir hayır kazanmayan hiç kimseye o günkü imanın fayda vermeyeceği zamandır. Enam suresi 158. ayetini okuyor Nebi Ali satsa Bunu Müslim ve özet bir şekilde Bukhari rivayet etmiştir. İbn Abbas radıyallahından bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve ey Allah'ın Resulü bu gece rüyamda kendimi gördüm. Sanki bir ağacın arkasında namaz kılıyordum. Ben secde ettim, ağaçta benim secdem üzerine secde etti. Onun şöyle dediğini işittim. Ey Allah'ım, bununla benim için katında mükafat yaz. Benim bir günahımı alçalt. Bu benim için bunu benim için katında bir azık kıl. Kulun Davud'tan kabul ettiğin gibi bunu benden kabul et. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem secde ayeti okudu sonra secde etti. Secde'de o adamın ağacın sözü olarak haber verdiği gibi söylediğini işittim. Yani bu duayı secdesinde bu duayı yapmış. Bunu Tirmizi ve İbn Mace'a sen rivayet etmişlerdir. Muaz bin Enes El-Cüheni radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekleri ve yük hayvanlar üzerinde bekleyen bir grupla karşılaştı. Bunun üzerine şöyle buyurdu. ''Onlara güzelce binin ve güzelce inip rahat bırakın. Onlara yollarda ve çarşılarda sohbet etmek için oturaklar edinmeyin. Nice binilen hayvan vardır ki kendisine binenden daha hayırlıdır ve Allah'ı ondan daha çok zikretmektedir.'' Bunu Ahmet, Darimi, İbn-i Zeym'e hasen bir isnatla rivayet etmişlerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ademoğlu secde ayetini okuduğu zaman şeytan ağlayarak uzaklaşır, ayrılır ve şöyle der.'' Yazıklar olsun. Ademul secde ile emrolundu da secde etti ve cennet onun oldu. Ben secde ile emrolundum da karşı geldim. Cehennem de benim için hak oldu. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Yani bu Haç suresindeki iki secda ayetinden biri idi. 19 şu iki grup Rableri hakkında çekişen iki asımdır. İmdi inkar edenler için ateşten bir elbise biçilmiştir. Onların başlarının üstünden kaynar su dökülecektir. Ebu Zer radiyallahu bu ayet Hamza ve iki arkadaşı ile Utbe ve iki arkadaşı hakkında Bedir günü mübareze ettiklerinden ötürü nazil olmuştur. Yani mübareze savaş başlamadan önce adetleri, yani düello yapar iki kişi. Onun hakkındadır diyor. Ali bin Ebitalp radiyallahu anh'tan, Rahman'ın huzurunda kıyamet günü asımlaşmak üzere diz çöker çökeceklerin ilki benim. Kays dedi ki, onların hakkında şu iki grup Rableri hakkında çekişen iki asımdır ayeti nazlı oldu. Bunlar Bedir günü mübareze edenlerdir ki, Ali, Hamza ve Ubeyde radıyallahu anhum ile Şeybe bin Rebiya, Utbe bin Rebiya ve Velid bin Utbe'dir. Yani o gün Bedir savaşında düelloya çıkanlar bunlar idi.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 Bunu Tirmizi, Ahmet, Hakim, Taberi, Hilyetül Evladı, Ebu Hasan bir İsnad'da rivayet etmişlerdir. <gülüyor> 21. Bir de onlar için demir kamçılar vardır. Said bin Cübeyr dedi ki, Cehennem ehli acıktıklar zaman zakkum ağacına koşarlar ve ondan yerler. Derileri ve yüzleri dökülür. Eğer onları tanıyan biri yanlarından geçecek olsa dökülen derilerini ve yüzlerini tanır. Sonra susuzluğa maruz kalır ve su isterler. Onlara irine benzeyen, sıcaklığın son derecesine gelmiş kaynar bir su verilir. Suyu ağızlarına yaklaştırdıklarında sıcaklığından derileri dökülmüş olan yüzleri pişer ve karınlarında ne varsa erir. Yürürlerken bütün bağırsaklar ve derileri dökülür. Sonra demir sopalarla dövülürler ve bütün huzurları dökülür. O kadar işkence çekerler ki feryat vegan içinde helak olmayı isterler. 22. Izraptan dolayı oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri döndürülürler. Tadın bu yakıcı azabı. 23. Muhakkak ki Allah iman edip salih amel işleyenleri zemininden ırmaklar akan cennetlere sokar. Bunlar orada altın bileziklerle ve incilerle bezenirler. Orada giyecekleri ise ipektir. Huzeyfe radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Altın ve gümüş kaplarda içmeyin. İpek ve ibreşin elbise giymeyin. Zira bunlar dünyada onlar yani Müslüman olmayanlar için ve ahirette de sizler içindir. Bukhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. i̇bn Ömer radiyalanmadan Ömer radiyalan satlık bir ipek hulle gördü. Yani ipek elbise gördü ve dedi ki ey Allah'ın Resulü şunu satın alıp da cuma günleri ve sana elçiler geldiği zaman giysen olmaz mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bunu ancak nasipsiz olanlar giyer. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bu hüllelerden getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anh'a o hullelerden gönderdi. Ömer radıyallahu anh bu elbiseler hakkında öyle dediğin halde bunu nasıl giyerim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben onu giymen için vermedim. Lakin onu satabilir veya kadınlara giydirebilirsin buyurdu. Ömer radıyallahu anh onu Mekke'de henüz Müslüman olmamış erkek kardeşine gönderdi. Onu Bukhari etmiştir Ebu Rere radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünyadayken ipeyi giyen kişi onu ahirette giyemez. Dünyadayken içki içen kişi onu ahirette içemez. Dünyadayken altın veya gümüş kaplarla, kaplarla içeceğini içen kişi bu kaplarla ahirette içemez. İpek cennetliklerin giyeceğidir. İçki cennetliklerin içeceğidir. Altın ve gümüş de cennetliklerin içecek kaplarıdır. Bunu Nesai, Sünem-ül Kübra'da ve hakim rivayet etmişler. Elbani Es-Saiha'da etmiştir. 24. Ve onlar sözün en güzeline yöneltilmişler. El-Hamid'in yoluna iletilmişlerdir. i̇bn Abbas Abbas radiyalarına sözün en güzelini söyleme onlara ilham edilir demiştir. 25. İnkar edenler Allah'ın yolundan ve yerli ya da yolcu bütün insanlara eşit kıldığımız Mescide haramdan alıkoymaya kalkanlar, kim orada zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı tattırırız tatlarız. İbn Abbas r.a'lınma el akifu fihi ifadesi hac mevsiminde Mekke'de bulunan Mekkeliler hakkındadır. Vel Badi kelimesi ise Mekken'in yerlisi olmayıp başka yerlerden hac için gelenlerdir. Bir ilhadin, bir zulmin ifadesiyle kastedilen yani ilhat sapma ile kastedilen ise şirkdir. İbn-i Abbas radıyalarına sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet ediyor. İnsanlardan Allah'ın en sevmediği kimseler şu üçüdür. Haremde ilhada sapan yani ilhada ilha kasteden şirk diye açıklamıştır İbn-i Abbas radıyalarına. Yani orada şirk koşan, haremde şirk koşan. İslam'da cahiliye adeti arayan ve kanını dökmek için katilinden başkasını talep eden. Bunlar Allah'ın en sevmediği üç kimse türüdür. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Burada katilinden başkasının kanlı talep eden işte kan davası gütmek veya işte terör de bu manadandır. Yani terörde e, zulmeden kendisine zulmeden kimseye karşılık olarak ona zulmedenin yakınlarından intikam almak ister. Yani terör böyle bir eylemdir. Yani Aliya kızıp veliyi e, öldürür terörist. Katilinden başkasını talep eder yani. Bu da Allah'ın en sevmediği üç tipten birisidir. Abdullah bin Amr bin el-As radiyallahu anh'a'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah katında en azgın olan kişi harem bölgesinde birini öldüren veya kendi katilinden başkasını öldüren veya cahiliyeden kalma davalardan dolayı birini öldüren kişidir. Bunu da Ahmet ve İbni Nebi Şeybe rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Mesud radıyallahu bu ayet hakkında şöyle demiştir. Şayet birisi orada en uzak Aden'den dahi gelip zulm ile ilhada yeltenmiş olsa Allah Teala ona elin bir azaptan tattırır. Bunu hakim Bezzar, Ebu Yala ve Taberi tefsirinde rivayet etmişlerdir. 26. Hani biz İbrahim'e evin yerini yani Kabe'nin yerini tayin etmiş ve şöyle demiştik. ''Bana hiçbir şeyi şirk koşma. Tavaf edenler, kıyam edenler, rükû ve sucu edenler için evimi temizle.'' Ali R. İbrahim Aleyhisselam'a Kabe'yi inşa emri verildiği zaman oğlu İsmail ve hanımı Hacer ile yola düştüler. Mekke'ye geldikleri zaman İbrahim Aleyhisselam başının üzerinde buluta benzer bir şey gördü. Onun da içinde bir kafa ''Ey İbrahim benim gölgemde evi inşa et ama ne daha küçük ne de daha büyük olsun.'' dedi. İbrahim aleyhisselam kabe inşa ettikten sonra orada İsmail ile Hacer'i bırakıp Mekke Mekke'den ayrıldı. İşte İbrahim'e evin yerini tayin etmiştik ayetinde bahsedilen de budur. Bunu Hakim Taberi tefsirinde ve tarihinde rivayet etmiştir. Katade dedi ki evimi temizle emriyle şirkten ve putlara ibadetten temizlenmesi kastedilmiştir. Kıyam edenlerle kastedilenler de namaz kılanlardır. i̇bn Abbas radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu... Kabe'yi tavaf etmekte bir namazdır. Ancak Allah Teala bunu yaparken konuşmayı helal kılmıştır. Konuşacak olan kişi hayırdan başka bir şey konuşmasın. Yani tavaf esnasında konuşacak kişi hayırdan başkasını konuşmasın. Bunu Hakim İbn-i İbban, ziyar Tirmiz'i rivayet etmişler. Elbani irvada tercih etmiştir. 27. Ve insanlar arasında haccı ilan et. Gerek yaya. ''Gerekse uzak yerlerden gelen, yorgun düşmüş binekler üstünde sana gelsinler.'' i̇bn Abbas radiyalanmadan İbrahim aleyhisselam Kabe'yi inşa edip bitirdiği zaman Allah Teala ona vahyederek haccın ilanını yapmasını emretti. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam ''Sesim ulaşacak mı?'' dedi. Ona ''Sen ilan et, ulaştırmak bize düşer.'' denildi. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam ''Ey insanlar, Beytül Atik'i haccetmek size farz kılındı.'' diye seslendi. Sema ve yer arasındakiler bu çağrıyı işittiler. Görmez misin? Yeryüzünün uzağından ve yakınından insanlar telbiye ederek hacca gelirler. Bunu Ziyaül Mahdesi tefsirinde taberi hakim ve beyhaki sayısına da etmişlerdir. İbn-i Ömer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve mescidinde devesine binip deve ayağa kalktığında şöyle telbiye getirdi. Lebeke Allahümme lebeke, lebeke la şerike leke hamde ve ni'mete leke vel mülk la Buyur emrine geldim Allah'ım buyur. Buyur, senin hiçbir ortağın yoktur, buyur. Şüphesiz hamd ve nimet de senindir, mülk de senindir, senin hiçbir ortağın yoktur. Bunu Ahmet, Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. Katade ayette geçen feccin amik kavli uzak yer demektir. Yine ve ala kulli ve amirin kavli uzun yol alıp yorgun düşmüş binek demektir demiştir. 28. Kendileri için faydalara şahit olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksuluğu da doyurun. <gülüyor> Mücahit Rahimullah dedi ki, faydalara şahit olmalarıyla kastedilen ticaret ile allah Teala'nın razı olduğu dünya ve ahiret işleridir. Yani kişi hacca gittiğinde orada ticaret de yapabilir. Bunda hiçbir sakınca yoktur. İbn-i Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu on günlerde yapılan amelden daha fazletli bir amel yoktur. Hangi on günler? Bunlar hac günleri olan Zilhicce'nin on günü. Yani burada on günleriyle kast edilen Zilhicce'nin ilk on günü. Yani sekizinci gün terviye günü, dokuzuncu gün arefe günü, oncu gün nahir günü yani kurban bayramı günü. Bunlar haccın... E, günlerine dahil. Yani halk arasında Ramazan bayramından öncesine de arefe derler. Bu Galat'tır. Yani bu yanlıştır. Arefe sadece zilhicce'nin 9. günüdür. Bu 10 günlerde işte e, yapılan amelden fazletli bir amel yoktur buyurunca cihatta mı değil dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cihatla değil. Ancak kişi çıkar canlı ve malını tehlikeye atar da bunlardan hiçbir şey geri döndürmezse başka. Yani Allah yolunda cihatta canı da gider, malı da gider. O, ancak o daha faziletlidir bundan. Evet, bunu Bukhari rivayet etmiştir. i̇bn Ömer radyalanmadan belli günler e, ayette geçen e, nasıl geçiyor? Eyyamin malumat, bu belli günler, malum günler, kurban bayramı günü ile sonraki iki gündür. Yani Nahir günü, zilhicce'nin 10'u Sonraki iki gün Zilhicce'nin 11'i ve 12'si, yani Kurban Bayramı. eyyan malumat bunlardır dördüncü nömer radyalında. Sayılı günler ise, yani teşvik günleri ise Kurban Bayramı günden sonraki üç gündür. Yani bu yeme içme günleri yani. Şimdi Kurban Bayramı üç gün mü dört gün mü? Kurban Bayramı dört gün. Yani yeme içme günleri dört gün. Ama kurban kesilecek günler üç gündür. Yani kişi dördüncü gün kurban kesemez artık. Yani, yani o kurban olmaz. Kurban ibadeti olmaz. Zirihitcenin onu, on biri, on ikisi. Kurban kesilecek günler bunlardır. Bunlar eyyamun malumattır. Belli günlerdir, bilinen günlerdir. Teşrik günleri ise e, sayılı günler, eyyamın mağdudat bunlarda 4 gün yani zilitçe 10, 11, 12, 13. günleri. Yani o gün zikir devam ediyor. yani Kurban Bayram'ının dördüncü gün diyelim. O günde zikir devam ediyor. E, o günde yeme içme günüdür Çünkü teşrik günleri yeme içme günleridir diye buyurulmuş. O günde kişi nafile oruç tutamaz yani oruç tutamaz. Kaza da tutamaz, şey de tutamaz, nafile de tutmaması gerekir yeme içme günleri olduğu için. Fakat o gün kurban kesme günü değildir. İlk üç günde keserse keser. Evet, Katade dedi ki belli günler on günlerdir. zilh ilk on günüdür. Sayılı günler ise teşrik günleridir. Katade de böyle demiş. Mücahit, İbrahim'e Neha'yı ve Ata dediler ki artık bunlardan yiyin kavli ruhsattır. Dileyen yer, dileyen yemez. Yani bu emir değildir, izindir. Mücahit dedi ki, elba isel fakir kelimesi sana el açan kimse demektir. Evet, 29. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerlerine, yerlerine getirsinler ve beyt-i atik'i tavaf etsinler. i̇bn Abbas Abbas Radyalanma şöyle demiştir. Tefefehum kelimesi, şeytan taşlama kurban kesmek, saçları tıraş olmak ve kısaltmak, bıyık, tırnak ve sakaldan almaktır. Bunu İbn-i Şeybe Taberi emal mehamili sayı-ı rivayet etmişlerdir. Burada yani ayetin tefsirinde geldiği için bu hadis merfu hükmündedir. Yani bu konuda da sahabeden, muhalefet eden yok. Az sonra bazı rivayetleri aktaracağız. Yani hac da şeytan taşlama, kurban kesme, saçları tıraş olma veya kısaltma yani ister kazıtma ister kısaltma şeklinde yıktan almak tırnaklardan almak ve sakaldan almak yani sakalların uçlarından almak bunlar işte bu e, tefsehum kelimesine dahil kirlerini gidersinler kavline dahildir diyor İbn Abbas radyalanma yani hac ve umrede kişinin sakalın uçlarından alması caizdir bunun dışında değil İbn Ömer radyalanma Hac veya umre yaptığında saçlarını tıraş ettiği zaman sakalını avuçlar, etrafından fazlasının bir kısmını ve bıyıklarından alırdı. Bunu Bukhari, Müslim, e, burada ben bir kısmını parantez içinde verdim. Saçlarını tıraş ettiği zaman ve etrafından e, diye. Bu parantez içindeki ziyadeyi de muvatta da Malik rivayet etmiştir. Diğer rivayette hac veya umre yaptığı zaman sakalını tutar ve etrafının düzeltilmesini emrederdi. Yani İbn Ömer radyalanma işte sakal serbest bırakmayla ilgili emirlerin de ravisidir. Sadece hac ve umrede bunu yapardı. Bazı kimseler bunu genelleştirerek hac ve umre dışında da sakalların kısaltılabileceği gibi yorumlamışlardır. Bu fahiş bir hatadır. Elban Rahimullah da bu görüşteydi. Yani sakalın bir tutamını tutup fazlasının kısaltılması görüşündeydi. Bu e, sayı hadislere aykırıdır. Yani sakal kısaltmak mecusilerin adeti olarak bildirilmiştir ve ne diye aleyhissalatü ise onlara muhalefet edin serbest bırakın diye emretmiştir bunu. Serbest bırakmayı. Ama sadece hac ve umrede uçlarından almak e, geliyor bu rivayetlerde. Bir rivayette de tavaf etmeden önce bıyıklarından, tırnaklarından ve sakalının ucundan alırdı şeklindedir. Cabir bin Abdillah radyalarına şöyle demiştir. Bizler hac ve umre dışında sakallarımızı serbest bırakırdık. Yani burada bizler dediği sahabelerin geneli adına söylüyor bunu. Yani hac ve umre dışında sahabenin sakalına dokunduğu söz konusu değildir. Bunu Ebu Davud rivayet etmiştir. Burada Ebu Zübeyr'in yani Muhammed bin Müslim el-Mekke'nin Cabir'den işittiğini e, tasrih ile bu rivayet geldiğinden bu hadis sahihtir. Müslim, hatta Bukhari e, Muhammed bin Müslim bin Tedrus'un rivayetleriyle eğer e, tahdis sigasını, işitme sigasını eda etmişse onunla hüccet getirmiştir. Yani Ebu Zübeyir'in Cabir'den rivayetleri Bukhari şartına da uygundur. Müslim'in şartına da uygundur. Kaldı ki Müslim Muhammed bin Müslim el-Mekke'nin yani Ebu Zübeyr'in Cabir'den ananeli rivayetlerini dahi hüccet getirmiştir. Burada hiçbir şaibe kalmayacak şekilde Ebu Zübeyr Cabir'den işittiğini tazir etmiştir. Ra'me hurmuzi muaddisül da. Ayrıca Muhammed bin Müslim'de tek kalmamış, burada Ebu Zübeyr tek kalmamış. Katade de Cabir radiyallahu anh'den rivayet etmiş. Bunu İbne Bişeybe rivayet etmiştir. Kata'da Cabir radiyallahu anh'den işitmiştir. Esram'ın rivayetinde İmam Ahmet bu hususu belirtmiştir. Yani katade ile cabir arasında da inkıta söz konusu değil. i̇bn Abbas radyalanmada <gülüyor> Tefes, ihramdan çıktıktan sonra başı tıraş etme, giysi giyme, tırnakları kesme gibi şeylerdir. Adakları yerine getirmekten kasıt ise kurbanlık olarak adanan hayvanların kesilmesidir. Beytül Atilke tavaf ise Kabe'yi ziyaret etmektir. Mücahit dedi ki adaklarının yerine getirmeleriyle kastedilen hac, kurban ve kişinin hacdayken adadığı diğer şeylerdir. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a da Kabe'den bir parçadır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavafını hicrin arkasından yapmıştır. allah Teala da Beytati -i, i tavaf etsinler buyurmuştur. Evet, bunu İbnü'z Zeymi Hakim, Beyhaki, Taberani rivayet etmişlerdir. İbn Ömer radıyallahudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kurban günü ifada tavaf yaptı, sonra döndü ve öğleyi Mina'da kıldı. Nafi dedi ki İbn Ömer radıyallama Kurban günü ifada yani ziyaret tavafı yapar, sonra döner, öğleyi Mina'da kılardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yaptığını söylerdi. İbn Abbas radıyallama dedi ki insanlara hac menseklerini Sonunun, en sonuncusunun beyti tavaf etmek yani veda tavafı olması emrolundu. Şu kadar ki bu veda tavafı hayızlı kadınlardan hafifletildi. Yani onlara farz kılınmadı. Yani kadın mesela Ayşe radıyallahu anh'ın başına gelmişti e, hayız olduğu için e, veda tavafını yapamamıştı. Bunun gibi veda tavaf dışında şeyleri yapıyorlar ama yani tavafta bir namaz olduğundan Sadece konuşmanın e, cevaz verildiği bir namazdır tavaf. E, hayızlı kadın yapamıyor tavafı. Tavaf dışındaki hac amellerini yapıyor. Fakat e, veda tavafı kadınlardan böylece, yani hayızlı kadınlardan sakıt oluyor. Onlardan hafifletilmiştir. 30 durum böyle. Her kim Allah'ın emir ve yasaklarına saygı gösterirse, bu Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. Size okunanların dışında kalan hayvanlar size helal kılındı. O halde pislikten, putlardan sakının, batıl sözden sakının. Mücahit dedi ki, saygı gösterilmesi istenen şeylerden kasıt Mekke. Yani şiarlar, Allah'ın haramları. Mekke, hac, umre ve Allah'ın haram kıldığı her türlü günahtır. Kavlu zur, kavle zur kelimesi ise yalan demektir. Katade dedi ki, size okunanların dışında kalan leş ve üzerine Allah'ın adının zikredilmediği şeylerdir. Yani haram kılınanlar bunlardır. Ebu Bekir radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dikkat edin, size en büyük günahları haber vereyim mi? Biz, evet ey resul dedik, şöyle buyurdu. Allah'a ortak koşmak, ana babaya isyan etmek oturduğu yerden dikilerek şöyle buyurdu. Dikkat edin. Yalan söylemek ve yalan şahitlik. Dikkat edin. Yalan söylemek ve yalan şahitlik. Bunu o kadar çok tekrar etti ki keşke sussa dedim. Bunu Bukhar ve Müslim rivayet etmiştir. Ebu Ürer radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Batıl sözü yalan şahitliği terk etmeyip işleyen ve cahillik eden bir kimsenin oruç için yemeği içmeyi terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Bunu Bukhar rivayet etmiştir. İbn-i Mesud radıyallahu Yalan yere şahitlik, Allah'a ortak koşmakla eşittir dedi ve bu ayeti okudu. Bunu Abdülrezzak, Taberi, Taberani, Beyhaki Şuhab-ı rivayet etmişlerdir. Bu konuya dair özel bir risale e, yazmıştım. PDF olarak bulabilirsiniz dedi. Ayrıca ders olarak da, konferans olarak da işlemiştik. Yani kavlu-uz-zur ifadesi çok geniş anlamları olan bir şey. E, bu batıla şahitliktir. Yani batıl bir şeye şahitliktir, batıl bir eyleme şahitliktir, yalan şahitlikte bulunmaktır, görmediği şeyi, işitmediği, bizatihi şahit olmadığı şeyi söylemektir. Bunun gibi çok geniş bir anlam var. Bu yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam büyük günahlar saydığı yerde çok sık tekrar etmiştir bunu. Önemli işaret etmiştir. Bu ayette de şirk ile beraber anılıyor. Yani seleften gelen bazı nakillerde bunun müşriklerin bayramlarına, şahit olmak, oraya katılmak manasında hmm. olduğu geçer. Yine Muaviye radıyallahu anh'den bu zurdur diye eline bir peruk alıyor. Yani onun zabıtalarından birisi peruk getiriyor ve alimleriniz nerede diyor ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın bu peruk yani takma saç hakkında zuğur dediğini yani yalancılık, batıl şahitlik dediğini işittim diyor. Ee, yani zuğur meselesi. kavlu zur yalandan daha geniş anlamlı bir şey. Batıl eylemlere şahit olmak, sessiz kalıp şahit olmak, rıza göstererek şahit olmak, e, bunları da içeren bir şey. E, o yüzden o müstakil Risale'ye bakın bu konuda. Evet, 31. ayet. Kendisine ortak koşmaksın. Allah'ın hanifleri olun. Kim Allah'a ortak koşarsa sanki o, gökten düşüp parçalanmış da kendisini kuşlar kapmış yahut rüzgar onu uzak bir yere sürüklemiş gibidir. Katade dedi ki bu allah Teala'nın kendisine ortak koşanların doğru yoldan ne kadar uzak olduğunu ve nasıl helak olacaklarını anlatmak için verdiği bir misaldir. Mücahit sahik kelimesi uzak demektir demiştir. 32- Durum öyledir. Her kim Allah'ın şiarlarına saygı gösterirse şüphesiz bu kalplerin takvasındandır. Mücahit dedi ki Allah'ın şiarlarına saygı göstermek ile kastedilen kurbanlığı iri, semiz ve güzelinden seçmektir. Ali radıyallâh'ten Rasûlullah sallâhu ve sellem kurbanlık olarak keseceğimiz hayvanın göz ve kulaklarına dikkat etmemizi. Kulağı önden delinmişi veya arkadan delinmişi veya ortadan yarılmışı veya yuvarlak delinmişi kurban yapmayın diye emretti. Bunu Ahmet, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn Mace, Dârimî, Zehlî Makdisi, Hakim, İbnü'l-Cârut, Beyhaki, Dâre Kutni, Hasan-ı Snapla rivayet etmişlerdir. Huzeyfer radıyallahin ten Resulullah sallallahu aleyhi ve bize kurbanlık hayvanların gözlerini ve kulaklarını iyice kontrol etmemizi emretti. demiştir. Bunu Bezar Asen bir isnatta rivayet ediyor. Ali radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kurbanlık hayvanların gözlerini ve kulaklarını iyice kontrol etmemizi emretti. Evet, bunu Nesai Tirmizi, Mimacatayalisi ve başkaları sayı isnatta rivayet etmişlerdir. Berabi Nazip radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kurbanlıklarda körlüğü belli olan kör, hastalığı açıkça belli olan hasta, yani yürümeye mani olacak derecede topallığı açık olan topal, İliği kurumuş zayıf hayvanın kurban edilmesi caiz değildir. Bunu Ahmet, Malik, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai İbn-i Mace rivayet etmişlerdir. Urve bin Zübeyir, evlatlarına şöyle demiştir. Evlatlarım, sakın biriniz bir büyüğe hediye edince utanacağı bir şeyi Allah için kurban sunmasın. Zira Allah büyüklerin büyüğüdür ve o en seçkine herkesten ziyade layıktır. 33- Onlarda sizin için belli bir süreye kadar bir takım yararlar vardır. Sonra bunların varacakları yer beytül atike kadardır. Yani o kurbanlık hayvanlar. Mücahit dedi ki, kurbanlık olarak belirleninceye kadar ona binilebilir. Sütünden, kılından, tüyünden ve yününden faydalanabilirsiniz. Ancak kurbanlık olarak belirlendiği zaman artık bu tür faydalanmalar biter ve kesilmek üzere Kabe'ye doğru gönderilir. 34- biz her ümmete hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah'ın adını ansınlar diye bir bayram kıldık. İmdi ilahınız bir tek ilahtır. Öyleyse ona teslim olun. Mütevazı insanları müjdele. İbn-i Abbas radiyalarına Menseken kelimesiyle kastelilen bayramdır demiştir. Mücahit dedi ki Menseken kelimesiyle kastelilen kanakma kurbandır. E, muhbitine kelimesi ise mutmain olan demektir. Yani bizim mütevazı insanlar müjdele diye e, tercüme ettiğiniz kelime e, mutmain olanlardır diye açıklamış Mücahit. Katade dedi ki muhbitin kelimesi tevazu sahipleri demektir. Cabir bin Abdillah radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurban gününde bayram namazını kıldırdı. Namaz ile hutbeyi bitirdikten sonra bir koç getirtti ve kendi eliyle onu kesip kurban kesti. Keserken şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu Ekber. Anni ve Ammellem Yudah Yudahimin ümmeti. Allah'ın adıyla Allah'ın büyüktür. Bu kurban benim ve ümmetimden kurban kesmeyenler içindir. Bunu Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi ve Hakim rivayet ettiler. 35. Onlar öyle kimseler ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer, başlarına gelene sabrederler, namaz kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğiniz şeylerden infak ederler. Yani kimler bunlar? Bu muhbit olanlar, yani kalpleri Allah'ın emirleri yasaklarıyla mutmayın, Allah ile mutmayın, tevazu sahibi olan kimseler, bu müjdelenecek kimseler, onların vasıfları bunlardır. Allah anıldığı zaman kalpleri titrer, başlarına gelene sabrederler, namaz kılarlar ve kendilerine rızık olarak verilenlerden infak ederler. Evet, Kurbanlık Hayvanlar bölümü başlığıyla bir sonraki derste 36. ayette inşallah devam edeceğiz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik ve eşhedü en ve esteğfiruke ve